''Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güçlüdür, hakimdir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar?'' Bütün işler Allah'a dönecektir. Metindeki silm kelimesi uzlaşma, barış, teslimiyet, itaat demektir. Ragıbel İsvehani'nin tanımına göre silm bir insanın diğerinden zarar görmemesi, iki tarafın birbirine güvenmesi anlamına gelir. Silmin bu son anlamını en iyi ifade eden Türkçe karşılığı ise barış kelimesidir. Aynı kökten gelen İslam kelimesinde hem teslimiyet ve itaat hem de barışa katılma anlamı olduğu için tefsirlerde silim kelimesi İslam diye de açıklanmıştır. Her ne kadar... Ayetin ''Ey iman edenler!'' diye başlamasına bakarak, Silmin İslam anlamına geldiği şeklindeki açıklamanın isabetli olmayacağı düşünülebilirse de, mümin ve Müslüman oldukları halde dinin buyruklarına tam olarak uymayan, hatta yaşayışlarına bakıldığında gayrimüslimlerden farklı oldukları bile anlaşılamayan insanların her dönemde bulunabildiği dikkate alınarak ayeti ''Ey iman edenler!'' Hepiniz İslam'a tam olarak girin. Onun gereklerini eksiksiz yerine getirin ve bu suretle doğru dürüst Müslüman olun. Müslümanlığın gereklerinden biri olmak üzere dostluk ve barışa yönelin. Allah'a itaat edin, apaçık düşmanınız olan şeytanın kışkırtmalarına uyarak az önce anılanlar gibi dışı başka, içi başka olmayın. Sözünüzle yaşayışınız uyumlu olsun. İkiyüzlülük yapmayın. Birbirinize karşı düşmanca duygular besleyip, fitne ve fesat çıkarmayın şeklinde anlamak uygun görünmektedir. Taberi ve diğer müfessirlerin kaydettiği bir yoruma göre, ayetin muhatabı Yahudilerdir. Buna göre, ayette ''Ey Tevrat'a inananlar, hep birlikte barış ve teslimiyet dini olan İslam'a girin.'' buyrulmuştur. Kuşkusuz buraya kadarki ayetlerde başlıca örneklerine işaret edilen konularda sırf bilgisizlik yüzünden yanlış yapanlar mazur görülürse de o konularda Allah'ın açık seçik kanıtları, ayetleri indirdikten sonra hala yalpalamaya, kötülükler yapmaya devam edenlerin artık mazeretleri yoktur. Güçlü ve hakim olan Allah onları cezalandırmaya muktedirdir ve eğer bir sebeple affetmezse cezalandıracaktır. Çünkü Allah hangi yolun sil yolu, İslam, barış, güven, itaat ve teslimiyet, hangi yolun şeytanın ve şeytanca düşünceler taşıyanların yolu olduğunu bildirmiş, bu konularda kullarını aydınlatıp uyarmıştır. Buna rağmen yoldan sapanları cezalandıracağını da açıklamıştır. Bu şekilde günah işlemekte ısrar edenlere Ayette Allah'ın kudretinin hatırlatılması onları tehdit anlamı taşımaktadır. Ayrıca onun hakim olarak anılması hem vereceği cezanın her bakımdan adaletli ve yerinde olacağına hem de kötülük edenleri cezalandırması yanında iyilik yapanları da ödüllendireceğine işaret etmektedir. Allah'ın gelmesi anlamındaki ifade, çeşitli kelami doktrinlere göre değişik şekillerde açıklanmıştır. Müşebbihe veya mücessime diye anılanlar dışındaki bütün İslam alimleri, gelme fiilinin yaratılmışlara ait bir eylem olduğunu, Allah'ın bu tür eylemlerle nitelendirilemeyeceğini kabul etmişler, bunlardan selefiler, müteşabih denilen bu tür ayetlerin gerçek anlamını Allah'tan başkasının bilemeyeceğini dolayısıyla, bunları tevil ve tefsir etmenin caiz olmadığını, Kur'an'da geçtiği gibi kabul edip, manasını Allah'a havale etmek gerektiğini savunurken, kelam bilginlerinin çoğunluğu, bu tür ifadeleri, Arap dilinin kurallarına ve İslam dininin genel ilkelerine uygun biçimde yorumlama, tevil etme gereğini duymuşlar. Bu cümleden olmak üzere, konumuz olan ayetteki Allah'ın gelmesi ifadesini, Allah'ın ayetlerinin, hükmünün, buyruğunun veya azabının gelmesi gibi değişik şekillerde açıklamışlardır. Razi'nin yer verdiği bir yoruma göre ayetin amacı bütün günahkarların yargılanmak üzere hükümdarların en güçlüsü olan yüce hakimin huzuruna çıkarılacakları kıyamet gününün azametini dehşet ve şiddetini tasvir etmektedir. Bulut, Genellikle rahmet kaynağı olarak kabul edilirken Allah'ın hükmünün veya azabının bulutların gölgeleri arasından gelmesi ahirette günahkarlar için beklenmedik bir durumu ifade eder. Buna göre onlar rahmetin gelmesini umdukları bulutlardan azabın gelmesi karşısında şaşkınlık ve dehşete kapılacaklardır. Başka bir yoruma göre ayetteki bulutlardan maksat, kul ile ilahi hakikat arasındaki perdelerdir. Ahirette bu perdeler kalkacak, dolayısıyla Allah ve meleklerle ilgili metafizik gerçekler, bulutların gölgeleri arasından doğar gibi açığa çıkacak, böylece Allah ve melekler hakkındaki bilgisizlik silinip gidecek, Allah'ın varlığının hakikati, inanan ve inanmayan herkes için ahirette apaçık ortaya çıkacaktır. İşte o zaman iş bitirilmiş olacak, yani artık tövbe edip hayırlı işler yapma ve bağışlanma imkanı kalmayacak, herkes hak ettiğinin karşılığını bulacaktır. Sonuç olarak bütün işler Allah'a döner. Yani en sonunda her şey daima O'nun iradesi yönünde olup biter. O'nun sarsılmaz kanunları hükmünü daima sürdürür ve bu kanunlar uyarınca Vahyin uyarılarından nasibini alıp, gerçeğe ve iyiliğe yönelenler ebedi kurtuluşa erer, bu uyarılara rağmen yanlışlarda ve kötülüklerde ısrar edenler hak ettikleri cezayı çekerler. Allah'ın ayetleri her şeyi apaçık haber verdiği halde hala kötülük işlemeye devam edenler, başlarına böyle bir geri dönülemez durumun gelmesini mi bekliyorlar? Böylece, ayet inanmayan veya inandığı halde günah işlemekten çekinmeyen bütün insanlar için bir uyarı amacı taşımaktadır. Ayet, Resulüm. Yoksa o inkarcılar, Allah ve melekler bulutların karanlığından çıkıp gelmedikçe, yani bizler Allah'ı ve melekleri apaçık görmedikçe, ''Sana inanmayacağız mı?'' diyorlar şeklinde de açıklanmıştır. Nitekim Yahudilerin Hz. Musa'dan putperest Araplarında Hz. Muhammed'den bu tür isteklerde bulunduklarını bildiren ayetler vardır. Bu yorum dikkate alındığında Allah'ın gelmesini az önce özetlendiği biçimiyle belli bir kelami doktrine göre tevil etmeye gerek kalmaz.'' Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren